Metal ve polikarbon ürün seçenekleri kategorisindeki dayanıklı ürün seçenekleri ile desteklenen sundurmalar, ev dekorunuzla uyumludur, pratik polikarbon sundurma güneş ışınlarını geçiren ve aynı zamanda yağmuru engelleyen bu ürünler, fırtınaya karşı dayanıklı tasarım özelliğine sahiptir, özel eğimli tasarımı sayesinde yağmur suları dengeli bir şekilde akmaktadır, yan kısımlardaki metal bölüm, hem estetik desen özelliğine sahiptir, hem de dayanıklı metalden üretilmiştir, bu iki özellik bir araya getirilmesi ile üretilen bu estetik ürünlerimiz istediğiniz kaliteli kullanım özelliğine sahiptir görsel olarak kapı pencere ve balkon gibi yerlerin dekor yapısı ile uyumlu özelliklere sahip olan sundurma seçenekleri paslanmaz metal özelliğine sahip ürünlerdir elektrostatik boya ile desteklenen bu ürün seçeneklerinde renk seçeneği bulunmaktadır desen özellikleri farklıdır Osmanlı Selçuklu ve Lale desen seçenekleri özel olarak tasarlanmaktadır ne karşı oldukça dayanıklıdır, yağmur, kar ve fırtına gibi etkenlere karşı mukavemeti artıran metal kısmı özeldir, kolay montajlanır ve birçok mekanda rahatlıkla kullanılabilir, araçlara özel sundurmalar, pratik garaj özelliğine sahip özel ürünlerdir, pratik polikarbon sundurma seçenekleri kategorisindeki ürünler, darbeye karşı dayanıklıdır, bu nedenle dolu ve benzeri durumlarda etkili koruma sağlamaktadır, ışığı maksimum geçiren ve UV ışınlarını engelleyen bu ürünler, özel bir tek teknoloji ile üretilmektedir. Pratik, etkili ve kullanışlı olan bu sundurmalar, paslanmayan metal özelliklere sahip ürünlerdir. Kullanışlı, pratik ve etkili kullanım özelliğine sahip bu ürünler, istediğiniz bütün etkili özellikleri bir arada bulundurmaktadır. Yıllarca sorunsuz bir şekilde kapı, pencere ve balkon gibi yerleri gölgelemek için bu ürünler aradığınız özelliklere sahiptir. Neme karşı dayanıklı olan ve rüzgarın olumsuz etkilerine karşı dayanıklı tasarım özelliğine sahip bu ürünlerde, aradığınız kaliteyi bulabilirsiniz, bakım gerektirmeyen ve kir tutmayan özel yapısı ile uzun süre temiz kalabilmektedir, cam, polikarbon ve plexiglas gibi saydam seçeneklerle desteklenen bu ürünler, güneş ışınların geçirmektedir, pencere önlerine monte edildiği zaman odanın kararmasını engellemektedir, Işık geçiren üst kısım, güneş ve yağmurdan etkilenmemektedir, güneşin ve soğuk havanın kırıcı etkisine karşı dayanıklı bu ürünler, oldukça sağlam ve dayanıklı özelliklere sahiptir.